أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا Allah. وما كنا لنهتدي لولا أن linahtedilâla الله لقد جاءت Lakin ربنا بالحق vma على رسولنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu ala Muhammed güzeli, güzel Mevlamın Güzeller güzeli, güzel peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel hatapları. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Ne bahsediyorduk tekrar tekrar tekrarladığımız üzere kulluk gülüşünü en iyi kim sergileyecekti, rahmeti, aşkı, senaryodaki oyunu hayatına en güzel kim geçirecekti, bunun denendiği, bunun sınandığı bir meydandaydık hani ya, hani ya bu meydanda destanlaşan şahsiyetler vardı. Allah'ın kendileriyle bize örneklik sunduğu, önderlik sunduğu şahsiyetler. Hani zamanımızın dertlerinin, devasının, kaynağının, aslında asıl saadetten günümüze yansıyan bir nurunun olduğunu paylaşıyorduk hani. Hani bir yavru balıkla anne balık arasındaki konuşma misali. Hani yavru balık diyordu anne balığa, ''Anne, burada su'' diye bir şeyden bahsediyorlar. ''Anne, bana burada suyu gösterir misin?'' diyordu da, ''Anne balık'' diyordu ya hani, ''Yavrucuğum, sen bana sudan başka bir şey göster, ben de sana suyu göstereyim'' diyordu ya. ''İşte aslında hakikatte aradıklarımızın bizde mevcut olmasına rağmen neden sonra... Elimizde bulunan imkanlardan bir haber oluşumuzu sizlerle paylaşıyorduk. Tüm dertlerimizin devasını Hüsve-i Hasen'e olan En güzel mümune olarak Rabbimiz tarafından bize sunulan Rahmet elçisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından Bize kalıp olarak sunulmasında bulacağımızı biz paylaşıyorduk sizlerle. Ve Aşk destanını hayatına sevk eden Huzur nerede sorusunun cevabını en güzel şekilde veren, medyada bulunan anketlere bırakmayan sonuçları, sonuçları hayat kalemleriyle birzat kendileri yazan aşk erlerinden bahsetmiş, şimdi ise haydi gelin gafletten kurtuluş programına bugün farklı bir bakış açısıyla Bismillah deyip başlayalım. Rahmet asrı Asrı saadetteyiz İnsanların Karanlıklardan Nura çıkışının Destanının gerçekleştiği Aşk Cengenin Kıyamete Ötelere kadar yayılacağı Aşk meclisinin Bulunduğu Asrı saadetteyiz Hüdebiye Hüdebiye'ye Müşriklerin temsilcisi olarak gelen Kurve Sekafi Henüz Müslüman olmamıştı Alemlerin sultanıyla Aşk elçisiyle Konuştu Ve sahibi kiramı gördü Kendi eski arkadaşlarını gördü Hayretler içerisinde bakınıyordu sağa sola şoka vuramıştı. Şok içerisindeydi. Daha dün kendi nefislerinin çıkarlarından kendi şahsi arzularından başka hiçbir şey düşünmeyen insanlar vardı Hz. Rasulullah'ın yanında. Ama bir fark olmuştu. Gerçekten İmru'nun insanı ne kadar değiştirmişti. Geri Döndü. O Gördüğü Tablodan Sonra Geri Döndü. Kureyş'in Yanına Geldi. Sesleniverdi Kureyşlilere. Ey Kureyş! Ey Kureyş! Ey diyordu. Ben Anlı Kralların Huzuruna Gittim. Kayserin Kisra'nın ve Necaşilerin saraylarına girip, onların krallarına davranışlarını gördüm askerlerinin. Bizans'ın yanına da gittim, İran'a da, Irak'a da, Habeşistan'a da. Ama ben yemin ediyorum ki hiçbir krala yapılmayanın yapıldığı bir atmosferi gördüm ey Kureyş. Daha dün yanımızda bulunan adamların, daha dün yanımızda mazlumların kanını döktüğümüz adamların Hazreti Muhammed'in yanında kendisine saygı gösterdiği gibi saygı gösterildiğini hiçbir yerde görmedim. Ne hale gelmişler diye bir bilseniz. Ahmed'in ağzından bir söz çıkmaya görsün onu yerine getirmek için herkes birden fırlıyor abdest aldığında abdest suyunu aralarında mücadele ederek kapışıyorlar yere düşmesine fırsat kalmıyor birinin eline bir damla geçse diğerinin yaş eline elini sürerek yüzüne sürüyor Huzurunda çok alçak sesle konuşuyorlar. Önünde asla yüksek sesle bağırmıyorlar. Edeplerinden dolayı... Yanımızdaki bu edepsizler... Bizden farkı olmayan insanlar... Öyle bir hale gelmişler ki... Edeplerinden dolayı... Gözlerini dikerek ona bakmaya bile kıyamıyorlardı. Sakalından... Başından... Bir tüy ise, onu yerden hemen alıyorlar. Ona ve saygı ve hürmet gösteriyorlar. Kısacası ben hiçbir insanı görmedim. Hz. Muhammed'in gördüğüm gibi. Gören hayretler içerisinde kalıyordu. Görenler etkileniyordu. Etkilenmemek gerçekten mümkün değildi aslında. Ama nedense? Hayatlarını nefislerinin çıkar ve istekleri üzerine kurmuş olan insanların çıkarlarına ters geliyordu. Adaletsizlerin adalet çıkarına gelmiyordu. Dur diyecekler zalimlerin işine gelmiyordu. Hortumcuların hortumunu sıkacak, tüy bitmemiş yetimlerin hakkını alacak şahsiyetin getirdiği din çıkarlarına gelmiyordu. Nasıl çıkarlarına gelsindi ki? Allah Resulü öyle bir din ile gelmişti ki Hiç kimsenin hakkı hiç kimsede kalmayacaktı Hiç kimsenin hakkı, hiç kimsenin hukuku hiç kimsede kalmayacaktı Başına el değmemiş bir yetim Gönlü okşanmamış bir dertlik kalmayacaktı Nasıl işlerine gelsindi? Bugün bu konudan bahsetmek istedim. Yani alemlerin sultanının bir terör içerisinde, bir cinnet içerisinde bulunan, en büyük cahiliyet içerisinde bulunan bir kavmi, bir anda bu değişikliği sağlayanın ne olduğunu paylaşmak istedim bugün sizlerle. Hani duyuyoruz ya, Hani terör olaylarını duyuyoruz son günlerde gündemden hiç düşmeyen. Hani gazetelerin manşetlerini okuyoruz. Okullarda yapılan cinayetleri görüyoruz. Görüyoruz güpe gündüz dükkan soymaya çalışan gençleri. Okumakla adam olsunlar için okula gönderilenlerin aslında boşluk içerisinde bırakıldığını. Ve bu boşluğu başkalarının doldurduğunu görüyoruz peki ne yapmalı hani İmamı Gazali'nin İhyay Ulumittin isimli eserinde diyor ki adamcağızın bir tanesi geliverdi yorgundu bitkindi, argındı bir gölgelik yapan ağaç gördü ağacın yanına geldi oturup istirahat edecekti oturdu tam gözlerinin kapattığı rüyalar alemine dalacaktı ki ağacın üzerine gelen kargalar onu rahatsız etmeye başladı adam rahatsız oldu eline taş aldı kargaları kovuverdi kargalar kaçtı adam geri geldi yine oturdu ve yine kargalar geldi Adam kalktı, yine taşladı. Geri geldi oturdu, yine kargalar geldi, kalktı yine taşladı. i̇mam Gazali diyor ki, ey adamcağız diyor. Sürekli, sürekli kargaları taşıyacağına, kargaların burayı mesken edilmesine sebep olan şeyi kurutsana. Yani, gençliğin bu hale Gelmesine neden olan şey ne? Temelini araştırdığımız zaman tutup birisini hapse sokmak, tutup birisini dövmek, linç etmek acaba çözüm bu mu olur? Şu ankilere çözüm olsa ya gelecek adına ümitle bakabilir miyiz? Halkın arasına çıktığımızda, dostlarımızı ziyaret ettiğimizde, önümüzdeki gençliğe seneler sonrasını düşünerek ümitle bakabiliyor muyuz? Bakabiliyorsak ne mutluyuz. Ne mutlu o bakanlara. Çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Bin bir emekli. Hani saçımı süpürge etmek vardır ya. O misalden gece gündüz çalışıyoruz. Sonra bırakıyoruz. Diyoruz ki okusun diyoruz. Haçlığını veriyoruz. Cebinden hiç parayı eksik etmiyoruz. Gönderiyoruz tatillere, eğlencelere. Okusun. Yeter ki büyük adam olsun diyoruz. Peki ya? Peki ya? maddi ihtiyaçlarını giderdiğimiz bu gençlerin mana alemini hiç düşünüyor muyuz? Manalarındaki dertleri çözsek bu sıkıntılar olur mu acaba? Acaba olur mu? Olur mu? Bir bakalım mı olur mu diye. Haydi bir bakalım o zaman olur muymuş? Ömer bin Hattab Gözü Kan bir insan Hiddetlenince kimsenin karşısına duramadı Taşı sıksa suyu çıkacak adam Zalim mi zalim Ve bir anda Hazreti Muhammed'i öldürmeye giderken aşk medeniyeti İslam ile dirilen Hazreti Ömer oluyor sonra Bu Ömer'i Bu zalimi Hazreti Ömer'e den Neydi Ebu Süfyan, her türlü zulmiden, her türlü hakkı yiyen, hiçbir hukuk sistemini tanımayan, kendi hukuk sistemini benimseyen Ebu Süfyan, Mekke fethedilmeden önce alemlerin sultanına geliyor, iman ediyor. Ve o, Hz. Ömer'in bir karıncayı bile incitemeyecek hale gelmesi gibi rahmet olu veriyor. Hazreti Ömer, kendisinden başka kimseyi düşünmeyen bu adama ne oldu ki? Şu hudutlarımız, sınırlarımız içerisinde bir çobanın bir koyununa, bir sürüsüne bir kurt saldırır da Allah hesabını Ömer'den sorar diye uyuyamıyorum diyen bir Ömer veriyordu. Devam edelim serüvenimize. Ebu Süfyan dedik. Ya onun hanımı Hind? Peki ya Hind? Hind'e bakalım. Hind, düşünebiliyor musunuz? Sırf kızdığı için, sırf öfkelendiği için, can düşmanının göğsünü yardırıp ciğerleriyle ağzını çiğneyecek derecede de katı olabilen Hind. Ona ne oluyor peki? Mekke'nin fethedildiği gün, alemler sultanına geliyor. Alemler sultanının karşısında iman ile öyle bir diriliyor ki, Neyi var, neyi yoksa Hepsini ama hepsini Fakir fukaraya dağıtıyor Var mı böyle bir şey ya? Var mı? Sonra vahşi bin harpe Vahşi bin harpe bakıyoruz Kendisi Eline geçecek 3-5 kuruş olsun Tabir uygunsa Öz annesini babasını bile dilim dilim doğrar Yeter ki eline 3-5 kuruş veresin sonra ne oldu imaniler öyle bir dirildi ki can düşmanları savaş meydanında karşısına çıktığında onların dirilmesi adına gelin ayaklarınızda başıma basın gelin ayaklarınızda başıma basın ama ne olur hakikati düşünün diyecek kadar merhamet çağlanı oluyordu adaletsizlikler adalete gark oluyordu Kainat rahmet görüyordu. Bir dünya tarihine bakar mıyız? İslam tarihi demiyorum bakınız. Dünya tarihine. Alemler Sultanı gelmeden evvelki dünyanın bir genel olarak görünümüne bir bakalım. Sonra da Alemler Sultanı'nın gelmesiyle değişen dünyanın durumuna bir bakalım lütfen ama lütfen. Sonra Halid bin Velid'e bakıyoruz. Sözde komutan denilsin diye yapmayacağı bir şey olmayan Halid bin Velik. Aman ya Rabbi. Nerede bir dertli var? Onun yaralı dertli gönlüne elini uzatmak adına. Atına atlıyor. Kilometrelerce dur durak bilmeden koşturuyor. Sırf dertli olana o insan. Dermana kavuşsun diye. Abdullah ibn Mesudlar, Musab bin Meyirler, ayrı bir derya içerisinde, kendileri zenginlik içerisinde olsalar da, Sa'd bin bir vakaslar, Sa'd bin muazlar, Esad bin Zürareler Osman nizmureynler, zenginlik içerisinde olsalar da, hayır hayır hayır, hep ben demek olur muydu? Zaten kötülüklerin başı ben demek ki değil miydi? Hep ben diyen insan, benliğini tatmin etmek için herkesi gözden silmiyor mu? Bu ben diyen insanlar da nasıl biz diyebilmişlerdi? Hazreti Osman nasıl varını yoğunu sırf bir insan diye rahmete gark olsun diye varını yoğunu nasıl da sarf ediyordu. Aman Allah'ım. Aman ya. Nasıl oluyordu böyle? Nasıl olacaktı? Hayır hayır hayır. Her şey ortada aslında. Apaçık ortada. Değerli bir kardeşimiz. Soru verdi. Hocam dedi. Güzel camilerimizin minarelerine bir yazı yazılıyor. Neyi dedim... Yazıyor ki Huzur İslam'dadır Peki biz Müslümanlar dedi bana Huzur İslam'daysa Biz Müslüman olmamıza rağmen Neden huzursuzuz verdi? Soru güzeldi aslında Ama cevap ondan daha tatlı oldu Biz dedik ki Peygamber Efendimizin sözlerine dayanarak Ayetlere dayanarak Kardeşim Namazını kılıyor musun? Bayramdan bayrama. Sevgili kardeş dedim. İslam kelimesi... ...nüfus cüzdanımızdan... ...hayatımıza bir geçerse... ...İslam kelimesi... ...nüfus cüzdanımızdan... ...hayatımıza bir geçerse... ...İslam kelimesi... ...nüfus cüzdanımızdan... ...hayatımıza bir geçerse... ...işte o zaman hem sen hem ben hem yuvamız hem ailemiz hem ilçemiz hem ilimiz hem ülkemiz hem bütün dünya işte o zaman rahmetle kuzula tolu verir dostum dedim nasır saadetten bir bakış açısıyla bakalım olaylara. Sa'id radıyallahu an, üvey bin kab radıyallahu an, anis bin Malik radıyallahu an diyorlar ki, ailemlerin sultanı hayatımızdayken hayatımızın her saniyesi, her saniyesi öyle bir rahmetti ki nasıl rahmet olmasın? Yestrip isimli bir şehir onun adım atmasıyla Medine oluyordu, öylece kalmadı. Onun alnını secdeye koyduğu mekan, Raldâ-i oluyor, cennet bahçelerinden bir bahçe oluyordu. O kadar cennetti, o kadar rahmetli ki. Ve neden sonra diyorlar? Alemlerin sultanı, Aleyhisselam, darı Fani'den göçtüğü zaman, Rabbine ustadını gerçekleştirdiği zaman, Kalbimizin başkalaştığını gördük diyorlar. Yönlerimizin değiştiğini gördük diyorlar. Kimimiz sağa, kimimiz sola, kimisi ileri, kimisi geri. Herkes bir yön tuttu. Biz Resulullah'la beraberken yüzümüz birdi, herkes aynı yere bakardı. Zaten sevmek yüz yüze bakmak değil, aynı yere bakmak değil mi? Ama sonra... Daha Rasulullah'ın toprağından elimizi silkelememiştik ki kalbimizin başkalaştığını gördük dediler. Peygamber efendimizin geldiği gün diyor Enes Bin malik. Medine o kadar güzel ve sevinçliydi ki. Hayatımda hiçbir günün halk o kadar sevinçli değildi. Vefat ettiği günde o kadar karanlık ve kasvetliydi ki hiçbir gün o kadar karanlık değildi. Tabi o anki boşluk Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir radıyallahu an’a Kendisinin seslenişine kadardı Hazreti Bekir radiyallahu seslenince Alemlerin sultanının cismen belki dünyayı değiştirmesinin gerçekleşmiş olduğunu Ama onun yolunun baki olmasıyla beraber O yolda atılan her adımın Alemlerin sultanıyla sonsuz cennette bir vuslat vesilesi olacağını anlatıyordu. Hadisleri, kıyamete kadar sürecek beraberliği bize sunuyordu. Bunu yakaladık diyor sonra. Ve aynı Enes bir malik. Tabiinden kendisine geldiklerinde, sordukları zaman kendisine, Ey Enes! Ey Allah Resulünün yanında on sene kalmakla şereflenen Enes! Ne olur söyler misin bize Ne olur söyler misin Allah aşkına bize Resulullah dünyasını değiştirdi değiştireli Hiç rüyanda bir kerecik gördün mü onu dediklerinde gençler Ağlamaktan gözleri kıpkırmızı olmuş Enes radıyallahu an başını kaldırıp Hangi gündüz Hangi gece Hangi akşam Hangi vakit Hangi an yok ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle olmayayım diyordum. Bu beraberliği nasıl sağlamıştı? İşte o anki boşluktan kurtulup, alemlerin sultanının yoluna sözlerine uymak ile her an beraberliği yaşamakla bulmuştu. Sonra ne oldu? Biz hissettiğimiz bu boşluğu, Nedenini araştırdığımız zamanda görüyoruz ki Biz yalnız bırakılıverdik bazen Rahmetin kaynağındayken Rahmetin mekanındayken Rahmetten bazen bir haber oluverdik Zulme dur diyebilmek Ebuzerce dur diyebilmek Uzak geliverdi bize Hatta ayaklarımız tükezeği verdi bazen. Bu zamanda olur canım böyle şeyler mi deyiverdik acaba? Sonra sonra bu hâlemi geliverdi ki bazen. Halbuki Nahl suresi 97. ayet Kerimede Rabbimiz iman edip salih amel işleyen kullarımıza dünyada düzenli bir hayat ahirette de ebedi mükafatları lütfederiz buydu Rabbimiz. Her şey bu kadar ortadayken acaba bizim hatamız nerede olabilir ki? Nerede yanlışımız? Nerede sorunun cevabını bulabilecek miyiz? Haydi. Sorumuzun cevabına bir bakı verelim. Bakıyoruz ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam emanetullah olan çocuklarımızın dizilirken hayat programları nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiğini bize anlatmış. Ve buyurmuşlar ki bir anne ve baba evladına her şeyi verebilir. Ama şu bir şey var ki onu vermedikçe hiçbir şey vermiş sayılmaz. Nedir o ya Resulallah? O şudur ki eğer nedenleri niçinleri bilmemişse eğer Rahman ile doldurulmamışsa gönül kâsesi tavut olan şeytan doldur verecektir orayı. Boşlukta kalan bir gençliğin boşlukta kalışının nedeni anne ve babalarında payı yok mu? Sürekli anne baba haklı Işkte, güçte sürekli akşama kadar anne çalışıyorsa o da aynı, çalışmıyorsa ev işleri çocuk akşama kadar sokakta ya da arkadaşlarıyla beraber nereye gittiğinin bile sorulamadığı bir ortamda ve böylece tüm rehberliği ve önderliği televizyon ekranlarında görmüş olduğu hayatlarda aramaya düşkün olan bir mesil. Kimin vadisi olmayan vadilerde dolaşan bir nesil olmaya başlıyor bu seferde. Çocuklarımıza veremediğimiz neydi? Gençliğimizi çirkin ellerin ağlarına düşürecek o boşluk neydi? Neydi gençlerimizin duyuramadığımız yönü? Neydi? Neydi o vadiler? Karanlık vadiler? Çocuklarımızı alıp götüren vadiler? Çocukları anne babalarından madden olmasa da manen ayıran bu boşluklar nelerdi? Yavrumuz okusun, doktor olsun, mühendis olsun olsun tabii ki ne güzel olsun ama adaleti ayakta kaldırmayan mazlumun gönlüne el uzatmadık yan birisi olursa Darulaceze'yi ihtiyar ettiniz mi? Niyetleri güzel ama sonları kötü olan bazı insanlar tanıdığım de Maddeten her zamanlarını ve her anlarını doldurdukları çocuklarının manen boş bırakılmaları sonucunda anne ve babalarından utanıp onlara Darul bıraktığını duydum ney peki ölçü Allah için yaşamak Allah için yaşayabilmek Allah için yaşatabilmek nerede olursa olsun dünyanın en ucrasındaki olan yaralı bir gönle bile el uzatabilmek kim olursa olsun dünyada Haksız yere gözü yaşlı bir insan kalmasın diye Allah rızası için yaşayan bir nesil, bir gençlik, bir toplum böyle olsa aynı asrı saadette olduğu gibi o zaman ne olur etraf? Her yer rahmet kokar, her yer aşk kokar herhalde. Düşünür müsünüz Osmanlı zamanında zekat vermek için adam bulamamışlar Osmanlı sınırlarında. Ayasofya Caminin önüne vermişler. üç buçuk ay boyunca kimse gelip alamamış, ihtiyacı yokmuş, her şey için vakıflar yapılmış, herkes ve her şey için, hiçbir ayrım yapmadan. Söylenmesiniz, insanların hayatına İslam'dan başka rahmeti sunan bir sistem görebildiniz mi? Hani barış getirmek için ülkeleri işgal eden bazı milletler var ya, madem insanlara huzur götürmeye gidecekler, barış getirmeye gidecekler, neden tarihlerinde bir kez bile kan akıtmamış yerleri yok bu insanların? Çok düşünmemiz gerekiyor, çok, çok düşünmemiz gerekiyor. Hz. Muhammed'in öğretmenliğini kaçırmamadan, Azrail'in eline kalmadan çok düşünmemiz gerekiyor. Asr-ı baktığım zaman bu rahmeti öyle bir hissediyor ki insan, o rahmetin kaynağı olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, aynı elini 1400 sene öncesinden bugünümüze kadar uzatmış. Bizden istenilen tefekkür etmek. Çünkü aklı olmayanın dini yoktur. Düşünmek ve düşündükten sonra ele el uzatabilmek çünkü onun eli o kadar uzun ki. O aşk peygamberin eli o kadar uzun ki. O aşk peygamberin eli zamanından zamanımıza, zamanımızdan kıyamet günü sabahına kadar bütün insanlığa uzanacak kadar uzun bir el. Yeter ki el uzatsınlar. Yeter ki el uzatılsın. Zorlamak yok ki. Zorlayamaz ki Rabbisi zaten müsaade etmiyor Belki kendisi çok üzülüyor Ah keşke bir insan daha kurtulsa Ah keşke bir insanı daha ebedi azaptan Ve dünyadaki huzursuzluklardan kurtarsam diye çok uğraştı Ama zorlayamazdı ki Mesajlar gönderdi hep Dünyanın her yerine mesajlar gönderdi Her yerine Şu an dünyadaki ülkeleri gezdiğinizde Şehir şehir dolaştığınızda Huzur, dini, İslam kelimesini her yerden duymaktasınız. Aslında İslam'a çamur at diye uğraşan bazı insanların böyle yapmakla insanların daha çok İslam'ı araştırmalarına sebep olduklarından haberleri yok. Onlar çamurlarını attıkça izi kalmıyor. Güneşe çamur atmakla ışığını söndüremediler ki. Bilakis belki ışığı daha çok fark edilir oldu. İnsanlar akın akın. Alemlerin sultanının mübarek elini koşuyu veriyorlar o yüzden. Araştırıyorlar çünkü. Araştırıyorlar neymiş bu İslam, nedir bu İslam? Araştırdıklarında, bulundukları gaflet bataklığından, alemlerin sultanının o mübarek elini gör veriyorlar da, o elini sıradır, bu bataklıktan çıkıp aşk nehrine, aşk denizine dalıyorlar. Öyle bir aşk denizi ki, giren bir daha çıkmak istemiyor canını veriyor ama çıkmak istemiyor. Her şeyinden vazgeçiyor ama çıkmak istemiyor. Ah dostlar! Balın tadını bilmeyene baldan anlatmak mümkün müdür? Hayır hayır hayır. Yaşamadan anlaşılmaz dostlar. Rabbim keşke ayetlerine uyarak rahmet mevisinin eline uzanmayı insanların hepsine lütfetse Sürekli her akşam ana haber bültenlerinde görmüş olduğumuz kan ve şiddeti artık görmez olsak keşke. Şu anda işgal yapan işgal güçlerinin bile Hz. Muhammed'in hayatından öğrenecekleri o kadar çok şey var ki. Savaşın nasıl yapıldığını bile bilmiyor bu insanlar. Kan dökmeyi, vahşeti, işkenceyi, zulmü... Savaş zanneden bu zihniyet Hz. Muhammed'in fetihlerine ne kadar da muhtaç... Can düşmanına savaşmamak için bahane üzerine bahane arayan bahaneler tükenip bittiğinde hiçbir eziyet ve işkenceye mahal vermeden savaşan Allah Resulü'nün savaşmasına bile ne kadar muhtaç insanlar kaldı ki rahmetine koşmak aşk deryasına koşmak ise bambaşka. Bizim burada yaptığımız konuşma biz şöyleyiz biz böyleyiz demek değil neden daha güzel olmayalım? Neden olması gereken güzelliğe kavuşmayalım? Yapılması gereken ortada. Bunu konuşmak bizim burada yaptığımız. Büyük bir seferberliğe ihtiyacımız var. İnsanlara elini uzatan kıyamete kadar, hatta kıyamet gününde bile o elinin uzaklığına muhtaç olacağımız sevgili peygamberimiz. Efendimizin o elinin sıcaklığını gönlünüzün üzerinde o kadar çok hissediyorsunuz ki, hiçbir şey olmazsa Alemler Sultanı'nın o çırpınışları bile sizleri ve bizleri ve insanlığı uyandırmaya yeter ve artar bile biliyor musunuz? Keşke insanlık muhtaç oldukları bu rahmeti araştırıp rahmete koşabilseler. Keşke. Aşk ortadayken Hz. Muhammed'in öğretmenliğini kaçırmasalar Keşke. Keşke. Keşke beni sokmayan yılan bin yıl yaşasın bana ne canım demese. Filistin'de, Keşmir'de, Çeçenistan'da dünyanın her yerine zulme uğrayan Müslüman kardeşleri zaten ona uzak gelse de kendince kapı komşusuna bile gidemeyen bir hal durumuna gelmişken yapmak gereken ortada. İhtiyacımız Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetini diriltip Hayatımızı cennet bahçesine çevirmekten başka de bir şey değil ki. Ve yürüyüşümüzü sergileceğiz, yürüyeceğiz. Ne mutlu düşünen, nefs Mekkesi'nden gönül medinesini hicret eden ve Allah'ın aşk deryasına dalıp aşkı sergileyenlere selam olsun, selam olsun. Haftaya görüşmek üzere efendim. Esselamu Aleyküm. ورحمة الله وبركاته